Araftakiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara da seslenirler ve şöyle derler ''Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı.''